Çeşitler arkadaşlar. Namazdan sonra fatiha e, tespihat e, selamdan sonra tespihatın çeşitleri nelerdi? Bize kimler söyler? Geçen hafta giderse gelen. Evet. Önce Kasım kardeşimiz bir tane söylesin. 25 sefer Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu akbar. Evet. 25 sefer Subhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu akbar. Sünnette varit olduğu, sahih olarak geldiğini zikretmiştik. Diğer bir şekil arkadaşlar. Evet İsmail abi. 33 defa Subhanallah Evet 34 defa Allahu Bu da sünnette bu şekilde gelmiş. Ne yapılabilir? Tespihattan sonra da çekilebilir. Başka? Evet Erol abi. Onar şöyle. Evet onar defa. Subhanallah Subhanallah. Subhanallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allahu ekber, Allah. Evet 3. surette bu şekilde 4. şekil. Evet Ömer. 6 Alt, tane zikretmiştik. Geriye 3 tane kaldı. 11 <gülüyor> dedi Tolga. Evet. 11 defa da ne yapabiliriz? Çekebiliriz. Tabi bunların delilleri, rivayetlerin geçtiği yerler, geçen hafta onları ne yaptık biz? Naklettik, zikrettik. 11 defa. Evet Ömer. Allahu, evet, ve Elhamdülillahi ve Allahu Ekber diyerek 33 defa ne yapıyoruz bunu söylüyoruz. Kaçıncı suyeti oldu Şekiloğlu? 5. Son şekilde bize Kadir söylesin. 13 defa. 13 defa. <gülüyor> değil mi? 33 sefer. Vallahi 33, 33 sefer. <gülüyor> Allah. Onu söyledik. Değil mi? La ilaha illallah şerike. O kadar. Evet. Onu söyledik, değil mi? Onu da söyledik. Evet. 13 değil bir sure. 11'i söyledik. <gülüyor> onu söyledik. <gülüyor> söyledik. He, onu söyledik. 13 değil. Evet. Bu şekilde böyle ne yaptık? Bunları da tekrardan hafızamızda canlandırdık tazeledik. Bu sünnetleri ne yapın? Sizler de ihya edin, yaşayın, yaşatın, öğretin etrafınızdaki insanlara. Kimi zaman acelesi olan insanlar, kardeşlerimiz, namaz kılan kimseler ne yapabilir? 10 kere çekip çıkabilir. Namazdan sonra vakti olup oturan kimse uzun olanı tercih edebilir. Ama sonuçta bu nedir? Sünnettir. Onu da söyledik. Sünnettir. Bu sünneti ne yapmak lazım? Ee, namazımızın e, kemali için, mükemmelliği için Allah katındaki e, derecesi için ne yapmamız lazım? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi ''Sallu kemara aitumuni usalli'' Beni gördüğünüz şekliyle namaz kılın. Bu tespihatta namazdan namazın akabinde namazla birlikte söylenilen, yapılan zikirler. Evet bu hafta cuma namazı bahisine, konusuna değineceğiz.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 O geceye ibadet, o gece has ibadetler yapmak nasıldır? Güzel bir şey midir? Bidattir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir mahzurdur. Nehy Nehyedilmiş bir yasaktır. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Cuma gecesini yani Perşembe Cuma'ya bağlayan geceyi ne yapmayın. İbadete has kılmayın. O geceye ait özel ibadetler yapmayın. Ama sen Allah Teala'nın Kur'an'da zikrettiği gecenin az uyuyan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 hata yaparsın, hata edersin. Tabi dedi ki Allah Teala'nın bir lütfu, bir ikramı, fazlı keremi. Nebi Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki "Men gassala yawmal cum'ati kim cuma günü yıkanır ve gusül alırsa" Tab bunların hepsine için Allah'ın bizden istediği için. Allah bizden bunları istediği için. Ve bakkara ve tekara ve cuma namazına erkenden giderse Erken davranarak erken vakitte camiye giderse. Ve meşa yürür ve yürüyerek gider. Bir bineye binmeden giderse. Bu da efdal olan faziletli olan var. yürüyerek gitmek. Vedena minel imamı. İmam'a yaklaşırsa arkalarda böyle değil de imam'a doğru yaklaşırsa. Ve sema ve lem Boş konuşmazsa yani ki bunun ne olduğunu anlatacağız. Lagu etmek demek. Yani konuşmak, hutbe esnasında konuşmak. Hatta elime buna neyi de katıyor? Yanındaki hapsurduğu zaman, yer Allah demeyi bile. Konuşmayacaksın. Hutbe esnasında. Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, kâne lehu bi kulli hutvetin kan lehu bi kulli hutvetin ecrâ camiye giderken attığı her adıma bir senenin sevabı yazılır. Hmm. miha ve miha. O senenin orucu ve neyi? Hmm. Kıyamı, gece namazı. Hmm. Bu hadis sahih hadis. Sana da desem, hatırladığım kadarıyla Ebu Davud da küçük. Biraz sonra kaynağında naklederiz. Şeyh Halbani de sahih diyor bu hadise. Görüyor musunuz Allah-u Teala'nın lütfunu? Yani siz Cuma'ya gidiyorsunuz, kimisi bu lütfu bilerek, bu fazileti bilerek gider. Kimisi de o gün kalkmış diğer günler gibi, sabah namazında belki kalkamamış, Abdest, Kusul abdesti alamamış. Ömer bin i Hattab Cuma'yı kıldırırken sahabeden bir tanesi geç geliyor. Diyor niye geç geldin yani? Sünnet, Peygamberin sünneti ne? Cami erken gitmek Cuma günü. O da diyor ki yani ev uğramadan işim bir şeyle meşguldum abdest alıp geldim. Hem geç geliyorsun hem de abdest yani gusül de almadan geldin diye herkesin önünde ne yapıyor o sahabeyi? Azarlıyor. Yani sahabenin nezdinde cumaya gusül abdest almadan gelmek kusur sayılan bir yani davranış biçimi. Tabi fazileti böyleyken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 diğer bir hafta gelir bir hafta sonra vallahi fela o, o cumaya da katılmaz. Wa ta'ti'ul cumatu fela yasheduha başka bir 3. cuma üç hafta olur. Ona da şahit olmaz, katılmaz. İse hatta yatba alakalı qalbihi. Allah onun kalbine ne var? Mühür vurur. Yani bizim halk arasında ne deniyor? 3 cumaya gelmeyenin ne diyorlar? Cenazesi alınmaz. Ne çağırırlar mı diyorlar? <gülüyor> evet.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 Cuma hutbesini verdiği o merdivendeyken, onun nebi Aleyhisselat Vesselam'ın şöyle buyurduğunu duyuyorlar. Layentehyen akwamun an wad ayhim aljumuat. İnsanlar ya Cuma'yı terk etmeyi bırakırlar, Cuma'ları terk etmeyi bırakırlar. Eulayaktiman Allahu ala kulubihim. Ya da Allah Teala onların katlarına ne yapar? Ne hollar? Sumbayakoonan min alqafilin. Ve böylece o insanlar ne olur? Gafil kimselerden olur. Buradan da anıyoruz ki cuma namazının terki cuma namazının terkinin okuy cezası çok ağır. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki "Men terakal cum'ate 3 cum'a mutavaliyat peş peşe kim 3 cumayı terk ederse ki bazı ilim ehli bazı ilim ehli diyor ki peş peşe üç cuma değil. Mesela adam hayatında 2000 yılında bir kere terk etmiş, gitmemiş. 2011'de bir daha gitmemiş, 2012'de bir daha gitmemiş. 3 tane olmuş. Böyle görenler de var. Bazılarda bu rivayet ve buna benzer rivayetlerden dolayı diyor ki peş peşe üç cuma. Kim gitmezse fakat ne islam ve ra'a Bu insan İslam'ını yapmıştır.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 bizlere tavsiye ettiği hatta emrettiği bazı hususlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Ne dedik de mi hadiste? Men gassala yawmal cum'ati wa ightasala kim cuma günü yıkanır ve gusul alırsa. Wa bakkara wa bakara erkence yola çıkar, cami erken gelirse. Wa mashaa wa lem yürür ve binaya binmezse. Wa dana minel imami, imama yaklaşır ise ve wa lem yalghu, dinler ve konuşmaz ise, kana lehu bi kulli khutwati ecru sena her adımına bir sene sevabı miha ve ya O senenin oruç ve kıyamı. Bu hadis-i Sünnet Ahmet'te, Ebu Davud'ta, Nesai'de, Tirmizi'de rivayet olunmuş. İbni Hebbanda rivayet olunmuş bir hadis. İbni Huzaym'e de rivayet etmiş. de aynı şekilde rivayet etmiş bir hadis. Sahih bir hadis. Tabi cumaya erken gitmenin sevabı ne? Deve kurban, Deve kurban etmek. Diyor ki Ebu Hureyra radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İza kâne yevmel cum'ati, cuma günü olduğunda vakafetil melâiketu ala Babil mescid. Melekler, melekler caminin kapısına durur. Yektubûnel evvele fel evvel. Sıra sıra gelenleri ne yaparlar? Yazarlar. Önce ilk geleni, sonra ardından gelenleri yazarlar. وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِكَ مَثَلِ الَّذ۪ي يُهْد۪ي بَدَنَ İlk vaktinde gelenin misali cumaya bedene deve kesen gibidir deve, yap, kurban eden gibidir ثُمَّ كَلَّذ۪ي يُهْد۪ي sonra inek ثُمَّ sonra koyun, koç ثُمَّ دَجَاجَةً tavuk ثُمَّ بَيْضَةً sonra yumurta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 ya da? Yumurta. <gülüyor> Diyor melekler ellerindeki sayfeleri ne yaparlar? Kaparlar. Ve yestemi'une zikr. Hutbe biliyorsunuz zikirdir. Allah-u Teala'ya hamd edilir. <gülüyor> Resulüne salat edilir. O, ve onu dinlerler. Melekler dahil abi ona şahit oluyorlar. <gülüyor> Tabi selefi salihin döneminde, zamanında cuma namazlarına erkek erken gitmek o zaman onların hayatında yaşadıkları bir dini şiar, dini pratik, dini bir yaşantı biçimiydi. Diyor ki Ebu Şâme bununla alakalı olarak "وكان يرى في القرن الاول بعد طلوع الفجر الطرقات مملوءه من الناس." İlk çağda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu ondan sonra gelen o ilk çağda fecir doğduktan sonra sabah namazı vakti geldikten sonra et memlu memlu'a minen Yollar insanlarla dolup taşardı. Akın akın. Akın akın. yemşûne fister ve yazdahimûne fîhâ ilel câmi. Yollarda ne yaparlar? Yürürler. ve yazdahimûne fîhâ ilel câmi. Kalabalık bir şekilde akın akın camiye giderlerdi bayram günleri gibi. Bayram günleri gibi. Hatta inderese zalik. <thâlik> Ta ki bu ne yapıldı diyor. Unutuldu. Kaybolup gitti. Fekile <türk> denildi ki yani bazıları diyor ki evvelu bid'atin uhdiset fil islam terkul bukuri ilel cami' İslam'da İlk çıkarılan bidat camiye erken gidilmenin terk edilmesi bidatidir. Yani böyle diyenler de var. Tabii bu tartışılacak bir ifade, son ifade. Çok elemehalli diyor ki bundan önce birçok bidatlar ortaya çıkmıştı. Cehmilik gibi ve daha öncesinde kaderi inkar edenler gibi. Demek ki ne yapmak lazım? Cuma'ya erken gitmek lazım. O gün fazileti var o günün fazileti. Eci var. Gelelim gusül meselesine. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki من اختسل يوم الجمعتي guslel cenabe. Kim cenabetten, cunupluktan yıkanır gibi gusül alırsa o şekilde gusül alsa sonra راحا Sonra giderse, camiye ilk vaktinde, فَكِ أَنَّمَا قَرَّبَبَدَنِ Sanki diyor, ne yapmıştır? Deve kurban etmiştir. Tabi burada, aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Cuma günü gusül abdesti almanın faziletine işaret ediyor. Diğer rivayetlerde, bakın şimdi, diyor ki aleyhissalatü vesselam, اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ Fel sizlerden birisi cumaya geldiğinde ne yapsın? Fel yagtasil Gusül <gülüyor> alsın. Gusletsin. Bu rivayet Buhari'de ve Müslim'de sahih rivayet. Diğer bir rivayet İbn Hibban rivayet ediyor bunu. Ve Ebu Avane lafı olarak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 görüyorsunuz yani katılabilir. Katılırlarsa onlar hakkında da gusül ne yapıyor? E, sünnet oluyor. O lam yeteha feliisa alayhi ghusl. Ummu İbn Süleyman el Ensarî radıyallahu anhal قال: "Eşhedü ala Ebî Saîd en قال: ala Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem ennehû قال: "El gusl yevm el cum'ati vâcibun ala kulli muhtelim.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 İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın burada zikrettiği bir fayda var. Onu da nakledelim. Diyor ki İbn-i Rahimahullah. Efdal olan misvakı ne yapmak? Sol elle kullanmak. Sünnet olan diyor. Yani güzel olan, efdal olan misvağı sol elle kullanmak. Çünkü diyor misvak kullanmak eza'yı pisliği gidermek babındandır. <gülüyor> Aynı sümkürmek ve balgam atmak burundan çıkan suyu dışarı çıkarmak gibi. Bu tür şeyler diyor ne yapılır? <gülüyor> Sol elle yapılır. İbn Mansur el-Kawsec'in İmam Ahmed'ten rivayeti de bu şekildedir. Ve yine diyor biz alim la min el-eme khalefe fi İmamlardan da bu görüşte muhalefet edeni ne yapmıyoruz?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 Yani dişlerini temizleyeceksen sol eline temizlediyor. Misfağı kullanırken sol eline misfağını kullan diyorum. Aynı şekilde Cuma'nın içinde Cuma günüyle alakalı zikretilen hasletlerden bir tanesi de ne yapmak? Cuma günü böyle temiz elbise, güzel elbise giymek. Abdullah ibn Selam diyor ki ennehu sami'a an-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yequlu alal minbar bi yawm cum'a. Nebi Aleyhisselam cuma günü minberde şöyle söylerken işittim. Ma ala ahadikum la yishtara thawbayn li el cum'a. Sizlerden birisi cuma günü için şöyle 2 elbise satın almasında ne yoktur, bir beyis yoktur. Alabilir. Siwa thi, siwa thawbayi mihnatih. İşinde işinde mesleğinde giydiği elbisenin dışında Cuma günü için iki tane elbise alıp giymesinde ne yoktur diye Aleyhisselatü Vesselam? Bir beysi yoktur. Bu rivayet bu Davut'un ve İbn-i Mace'nin sünneninde rivayet etmiş olduğu bir rivayet. Şeyh'il Albani Rahimahullah da bu rivayete sahih diyor. Demek ki Cuma günü Müslüman ne yapacak? Güzel kıyafet ayıracak. Cumalık kıyafeti olacak. Pırıl pırıl, tertemiz olacak. Demin demdik ya cuma hutbesiyle alakalı olarak İbn Ömer rivayet ediyor babasından, Ömer'den. Ömer İbn Hattab diyor ki İbn Ömer. İbn Ömer diyor ki babam diyor cuma hutbesi için diyor hutbe verirken muhacirlerden ki bunun başka rivayetlerde Osman Radıyallahu Anh Radıyallahu anh olduğunu görüyoruz. Nebi Aleyhissalatu Vesselam ashabından ilk hicret edenlerden bir zat girdi içeri daha عَمَرْ Ömer seslendi, dedi ki, اَيَّتُ saatin هَذِهِ Sen cumaya hangi saatte, hangi vakitte geliyorsun? Deve vaktinde mi? Sığır vaktinde mi? Koç mu? Tavuk mu, yumurta mı yoksa? Melekler sayfalarını kapatmış, ondan sonra mı? قَالَ اِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ اَنْ قَلِبْ اِلَى اَهْلِهِ Meşgul oldum, şeylerle uğraştım. Yani eve bile gidemeden geldim. Hatta semihatü te'zîn, ezanı duydum geldim. فَلَمْ ا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 Hadi bunları kaybettin badem gusulden yırt. Gusulden fazileti al. Fakat alimt anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana ya'muru bil Sen biliyorsun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Cuma günü guslü emre derdi. Cuma guslünü emre derdi. i̇mam diyor ki Ömer bin Hattab gibi bir zatın muhacirinin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 Tabi ilim ehlinin cumhuru, alimlerin ço çoğunluğu cuma guslünü sünnet-ü müekkede olarak görüyorlar. Sünnet-ü müekkede diyorlar. Niye sünnet-ü müekkede diyorlar? Diyorlar ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette şöyle buyuruyor. من تَوَضَّى يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتِ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 Ahmet'in müsnedde, Ebu Davut'un sünende ve Nesai'nin müşteba'da, Tirmizi'nin camiinde, Darimi'nin sünende rivayet ettiği bir hadis. sahih hadis. Nasıl anlayacağız? Yahut öncelikle biz nasıl davranmamız lazım? Yani ilim ihtilafına girmeden önce bilmemiz lazım ki gusul abdesti almak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bulu ermiş. Her Müslümana vacip. Peygamber böyle buyuruyor. <gülüyor> Ömer İbnül Hattab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 bu hadis cuma günü gusül abdesti almanın vacip olmadığına delil teşkil etmez. Ne kadar bir iddia, büyük bir iddia. Ama açıklayacak şimdi. Ve inna ma fiha en el vudu'a ni'me'l Bu Hadiste anlaşılan namaz için alınan abdestin güzel bir davranış olduğu. Ve en el gusl <gülüyor> afdal. <gülüyor> ise sefdal olan. Zaten bunda şüphe yok. Yani cuma namazına usul almadıysan mecburen ne alacaksın zaten? Abdest alacaksın, namaza geliyorsun. Diyor ki Allah Teala şöyle buyurmakta. "Velau amene ehlü'l-kitabi lekan khayran Bakın çok önemli bir delil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Alemlan suresinde 110. ayet. Ehli kitap iman etseydi lekan khayran lehum. Onlar için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 Cuma günü yanındaki insanla imam başlayınca hutbeye bunlar başlıyorlar sanki yıllardır yıllardır görüşmüyorlar iki kişi. ben çok denk geliyorum tabi bir şey de diyemiyorsun Aleyhisselatü Vesselam demiş ki iza kull telisahi bi kayamal cumatı ancit wal imamıya hutb fakat la yanındaki arkadaşına konuşurken sus dersen imamda hutbede sen diyor Aleyhisselatü Vesselam ne yaptın fakat la boş konuştu. dediğimiz gibi tehlikeli bir durum. Şimdi ehli sus diyen insan hakkında böyle denildiğine göre diyorlar. Aynı şekilde yanındaki hapsurduğu zaman ona yerhamlıkallah demek de bu baptandır diyorlar. Çünkü emr-ü mertebesinde olan şeyler veya mesela Şeyh Albani Rahimahullah diyor ki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 İmam başladı zaman hutpeye. O artık neyse hikmeti başlıyor horlamaya. Orada bir faziret var. Ona şahit olmuş olmak lazımken, o zikri dinlemek lazımken, o da uyuyor. Diyor ki, ne bi aleyhisselatü vesalam? Sizden birisinin diyor Cuma gün uykusu gelirse tamide faltehavval min ila Başka bir yere gitsin diyor. Yani başka bir yere gitsin. Vardır onun bir hikmeti. Başka bir yere geç. Uykum kaçsın, hareketlen. Ne olsun ki uykun sana orada, uykun senden uzakla, şey uyku senden kaçsın. E, o, o sana uykul getiren oradaki şeytanza ne yapmış ol, o, onu terk etmiş ol. O yerden ayrılız. Aynı şekilde imam hutbe verirken Cuma günü ne yapılmaz? Bir direğin arkasında yaslanılıp imama sırt çevrilmez. İmama sırtını vererek dinleyemez. İbn Kayyim diyor ki Rahimahullah ve kana izâ cum'a günü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ashabu diyor bütün hepsi yüzleriyle peygambere doğru dönerlerdi. Ve kana vecuhu sallallahu aleyhi ve sellem kıble'on fi vaktil hutbe. Hutbe vakti peygamber ise ne yapardı? Yüzünü onlara dönerdi. Yani sırtını ne yapıyor hatip hutbe veren imam kıbleye dönüyor. Niçin? Senin seninle yüz yüze gelmek için.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 Yahut halıyla oynuyor değil mi? Halıdaki o oradaki kiri görüyor. Yani o oradaki halıdaki kiri atıp ona kim gösteriyorsa başlıyor onu kazımaya. Değil mi? Bunlar hepsi şeytanın o kimseyi cuma faziletinden mahrum etmek için yaptığı vesveseler. Verdiği, fısıldadığı vesveseler. Cuma günü yapılmaması gereken bir husus ne yapmamak? İnsanların omuzlarını yararak, üzerinden atlayarak ilerlememek. Rivayette de bu şekilde geliyor. Sekimi i̇şte kusurap deste alır, erkenden gider, yürüyerek gider ve iki cemaatin iki kişinin arasını ayırmazsa diyor, ayırmazsa şu fazilete sahiptir. Ama maalesef bizim memlekette böyle bir şey var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki, insanlar ilk haftaki fazileti bilselerdi orası için kura çekerlerdi. Herkes oraya gider düşünsene. 50 kişilik saf 1000 kişi gidiyor. Kura çekeceğiz. Motor huzurunda kura. Ama bilinmediği için herkes gelip herkes birbirine diyor, buyur, sen, sen. yok esta sen sen git. Halbuki çok fazla etli bir yer. Ama dediğimiz gibi yani insanlar oturmuş arkaya, ön taraf boş görüyorsun. Diyor ki ilimehli, bu durumda ne yapabilirsin? İnsanların arasını aç aça, o boşluğa gidersin. Ama boşluk yok, geç de gelmişsin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 Hani cuma namazı kılıyorlar ya. Ne dedik biz? ehli Sünnetler sünnet vel cemaat din, Kur'an ve sünnette ne varsa ona bakar, bulur, amel eder. Ama ehl-i sünnet vel dışındaki insanlar atalarından, hocalarından, dayılarından, dedelerinden bir şey görür. Cuma namazından önce dört yekat sünnet. Sonra ne yaparlar? Ona delil aramaya başlarlar. Yaptıkları şeye. Ama ehl sünnet vel cemaat öyle değil. Delil varsa amel eder, yoksa bırakır. Bidat ehli bir daha değerli yaptığı, işlediği ameline sürekli delil arar. Acaba nereden bir delil bulabilirim ki bu yaptığım şeye ne yapabileyim, devam edebileyim? İşte geçen gördük ya adam Arafa günü bin defa La ilaha illallah dersen, şu kadar fazileti olur. Hadisini gönderiyor. Neye binaen hocasının arafe günü bin defa La ilaha illallah çektiğini öğrendikten sonra gönderdiği hadiste uydurma uydurmadis.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 Buradan da anlıyoruz ki Cuma namazından önce ne yok arkadaşlar? <gülüyor> namaz yok dersek yanlış olur. Cuma namazından önce Cuma'ya ait Cuma'dan önce kınılan bir sünnet yok. Ama ne var? Mescit namazı var. Kim Cuma'ya gelir ve imam diyor ne kadar? Hutbeye çıkana, Hutbeye çıkana kadar Allah'ın yazdığı kadar namaz kılarsa sayısızca 100 rekat. Gittin camiye saat 9'da.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 Amel, bu sünnet ile amel edilenmemesinin sebeplerinden bir tanesi de biliyor musunuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği, yasakladığı bir şeyin bugün cuma günü camilerde yapılıyor olması. O da ney? Vaaz. Cuma günü, cumadan önce vaaz. Vazet, vaz Vaaz meşru bir şey. Yatsıdan önce yap, yatsıdan sonra yap. Öğlenme. Günde beş vakit namaz var yap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 Biraz sıkıştırdığın zaman ne yapmaya başlıyorlar? Buna delil aramaya başlıyorlar. Diyor ki, kardeşim, İmam Bukhari demiş ki kitabında, baabu salat'i baad al ve kableh. Cuma'dan önce ve so Cuma'dan so Cuma'dan e sonra ve Cuma'dan önce namaz kılmak baabu. Al sana Bukhari. İlmi donanımı olmazsa bir insanın hazırlığı olmazsa ne yapılır? Hemen küt. Yıkılır. Bak İmam Bukhari Cuma'dan önce ve sonra namaz demiş. Ona diyoruz ki İmam Bukhari'nin aynı kitabında şöyle bir başlık da var. Babus salati kable'l-i'di ve ba'deha. Bayram namazından önce ve sonra namaz bahsi. Yani neyi kastediyor İmam Bukhari burada? Bakın Cuma namazından önce ve sonra namaz bahsini zikrettikten sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şu rivayeti naklediyor. Diyor ki, sana Abdullah İbni Yusuf Abdullah İbni Yusuf bize anlattı ki Akberana Malik Malik, Nafi' Nafi'den o da İbni Ömer'den dedi ki radıyallahu anhuma, enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kana yusalli qable zuhri reka'teyn, öğlenden önce iki reka't ve ba'da reka'teyn öğlenden sonra iki reka't ve ba'del akşamdan sonra 2 rekat. Fi beyti evinde kılardı. Ve ba'del isharak atayn yatsıdan sonra 2 rekat. Ve kana yusalli ba'del cum'ati hatta yansarif. Cumada sonra namaz kılmazdı. Cumadan ayrıldıktan sonra giderdi kılardı. Fe yusalli rak'atayn 2 rekat kılardı. Bak İmam Bukhari, in buradaki tercümedeki muradı şu. Cumadan önce ve sonra peygamberin namaz kıldığı rivayet olunmuş mu?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 Baktığı zaman hadise orada hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın Cuma'dan sonra namaz kıldığı ne olmuş bizlere zikredilmiş. Diyor ki El Iraki velem ara li'l e'me'e el selase nadbe sünne qablaha. Ali bin Şafi'in rahmedin yo Cumadan önce Sünnetin mendup olduğuna dair, kınlanacağına dair bir söz bulmuyorum diyor. ولذلك لم يرد لهذه السنة المزعومة ذكر في كتاب الأم -um, للإمام الشافعي. iddia eden bu sünnet namazın adı geçmemektir diyor İmamı Şafii'nin El Um kitabında. ولا في المسائل <gülüyor> İmam أحمد. İmam Ahmed'in Mesail kitabında da yok. ولا عند غيرهم من الأئمة Geçmiş alimlerin, mutakaddim alimlerin sözlerinde de böyle bir sünnet yok. Ve lihada fa inni diyor ki imam İra Iraki. bundan dolayı ben derim ki, innalladine usallun hadi sünne. Bu sünnet namazını kılanlar var ya diyor. Lar Rasule ittabagu, ne Rasule ittiba derler böylece yaptıklarından dolayı. Valla aima takludo, ne de mesep imamların taklit etmektedirler. بل قلدوا المتأخرين onlar kimi taklit etmektedirler? Müteahhir âleminden, son dönemde gelenleri. Ellezinhum fi Ki o müteahhir ilim talebeleri onlar gibidirler. Çünkü onlar da nedir? Mukallittir. Büyük imamları taklit etmektedirler. Fa'acibu diyor ki ne bir durum? Li muqallidin yuqallidu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 Söylediği bir sözün ardına gitmişler. Bu şekilde ne yapmaktadırlar? Bu namazı kılmaktadırlar. Evet. Ya'da'l-kadri nektefi. Bu şekilde söylediklerimize bu derste ne yapalım? Son verelim. Yeterli bulalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse Cuma hutbesinde tahiyyetul mescid. Mescid namazı kılınır mı kılınmaz mı? Cuma hutbesinde, imam hutbe esnasında bununla ne yapacağız? Cuma ile ilgili meselelere konuda değineceğiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa enz. ve turbu